Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş e, fotoğrafla ilgili soru soruyor. Diyor ki hocam eskiden alimler fotoğraf haram derdiler. Bugün de alimler cevaz veriyorlar. Ne oldu bu? Değişildi mi? Fetva değişildir Nerede? Kitap sünnete bağlılık, nerede filan? Baya bir uzun soru yazmış. Yani e, ne oluyor? Bir şeyler mi değişiliyor? Nasıl olur? Bu Nedir? Bunu açıklar mısın? diyor <gülüyor> Evet. Şimdi kardeş burada e, buna cevap vermeden önce bir şeye dikkat çekmemiz lazım. Şimdi fotoğraf dediğimiz e, timsal yani tasvir dedikleri resim dedikleri tasvir geçiyor hadislerde. Bu iki şekildir. Biri elden resim yapmak ruhu olan yani insan, hayvan, kuş vs. canlı insanı yapmak. Ee, burada ister bu çağır üzerinde ister kumaş üzerinde, ister timsal olsun. Yani e, taşta, ağaçta. Bunun üzerine haram olmasına icma var. Bunun üzerine ihtilaf yoktur. Bunun üzerine ihtilaf yoktur. Bunu İmam Nevevi, Müslim'in şerhinde de zikre diyor. Diyor biz ulemeler ehli sünnet olarak eee sahabe tabiin onlardan gelen sonra bütün alimler hatta Sevrî, Malik, Abu Hanîfe rahimehullah bunun üzerine icma etmişler. Bunun üzerinde bir şey meselemiz yoktur. Hatta bazı alimler diyor İmam İmam Nevavî şerhinde diyor bazı alimler diyorlar ki e, gölgesi olanın haramdır, olmayanın haram değil. Gölgesi olan nedir? Gölgesi olan yani put lar cibi. E, bunun gölcesi oldu. Ama kumaşta, çağatta yapılan haram değil. Bu da yanlıştır imamına diyor Asıl olan hepsi haramdır. Bunun üzerine sahaba, tabi'in üzerine cumhurları bunun üzerine onay vermişler. Burada hiçbir zaman bu fetva değişilmemiştir. Bugüne kadar aynendir. Fotoğraf, e, e, resim elden çizmek haramdır. Onun için e, penye giriyorlar iç, üzerinde insan resimi var yastık filan bunlar hepsi caiz değil e, özellikle insanın yüz tarafı olsa yüz canlıların yüzü olsa insan hayvan haramdır. Ama sadece yüzsüz beden olsa bir mahsuru yoktur. O da Cibril hadisinde e, Resulullah diyar, başını kupar ağaç gibi olur. Cibril eve girmez. Resulullah de neden? neden? Korkar Resulullah. Acaba niye? Lanet mi geldi? Yani Allah'ın gazebi mı indi? Melek girme mi? Cibril dedi biz resim olduğu yere girmeriz. Resulullah bilmeden evinde bir timsal gibi bir şey varmış. Onun başını getirmişler hanımları. Onun başını diğer Cibril kupart. O ağız gibi olur. O zaman Cibril girer. Onun için bunda bir mahsur yoktur. Yani baş önemli olan Allah'ın oh, sanatı insanın baştadır. Evet. Bu hiçbir şekilde caiz değil. Bunun caiz olmasını da alimler demişler ki öğretmek için beden olur. Bedeni çizersin, Yüzü de parça parça olur. Öğretmek için insanlar ama yüzü mükemmel şekilde tam yapmak caiz değil. Tehrime giriyor. İkinci mesele zannedersem arkadaşın kastettiği bu meseledir. O da nedir? Fotoğraf. Fotoğraf nedir? Fotoğraf meknesiyle resim çekiyoruz biz. Burada da alimler fotoğraf meknesi eskiden yokymuş. Yeni çıkmış. Yeni çıktığında çıktığı seneden beri bugüne kadar alimlerimiz ikiye ayrılmış. Bir kısmı diyor fotoğraf da resime giriyor. Aynen umumda e, haramdır diyorlar. Bunu da tehlim ediyorlar. Yani fotoğraf çekmek haramdır. ki zaruret için ibahat ediyorlar. Zaruret nedir? Bir hırsızı yakalamak için onun fotoğraflarını dağıtır devlet. Yen de kimliklerde, pasaportlarda kullanmak için. Böyle şahsi, şahsı tespit etmek için bular da diyorlar bir mahsuru yoktur. Çünkü bu bir bilimdir, yayılmış. Böyle bir e, ruhsat çıkartmışlar, istisna çıkartmışlar. Gelisi hepsi haramdır. Bir kısmı alimlerde, ehli sünnet alimlerinden, muteber alimler yine demişler, fotoğraf harama girmiyor. Çünkü foto fotoğrafı resmi resmin illeti nedir haram olmasını? Allah'ın Allah'ın yaptığı, yarattığı şeye canlıya benzemektir. E bu benzemek yoktur burada. Allah'ın yarattığının sen Resimini hapsediyorsun. Şimdi sen aynanın önünde durdun. Önünde aynada resimin çıkıyor. E bu haram mı? Haram değil. Sen kendi resmini görüyorsun. Eskiden aynayı okuydu. Nerede vardır? İnsan şurada resimini görer. Haramdır. Haram değil. Ediyorlar bu sefer aynadaki biz resimi hapsediyoruz. Yani sabit tutuyoruz. O zaman bu Allah'ın yarattığıdır. Onun için alimler bu konudan diyorlar fotoğraf şeye girmez. Eee Harama girmiyor. Ama harama girmeyen diyen alimlerde bunu ne yapıyorlar? Sınırlıyorlar. Nasıl sınırlıyorlar? Buna da ölçü koyuyorlar. Tamam fotoğraf meknesiyden fotoğraf çekebilirsin. Anlamı değil ki e, hadi her şey caizdir. Hayır. Bunu da sınırlıyorlar. Zarurat için çekilecek diyorlar aynen. Ha? Zarurat için çekilecek. Hatıra için albumlara, albumlara koyulmayacak. Fotoğraf albümleri var ya elbon, koyuyorlar içine fotoğraf için e, ha, hatırlıyorlar ondan sonra bakıyorlar 20-20 sene Aa, biz ne genciydik filan şimdi yaşlandık. İslamiyet'te bu yoktur caiz değil. Neden? Çünkü Müslüman, ehli dünya, gayri Müslüm, o bir tarafa inanmayan genciliğini hatırlatır filan <gülüyor> düşünür. Çünkü bu hayatı yaşıyorlar. Ama Musulmanlar o bir hayat. Biz biliyoruz cennette 33 yaşında olacağız. Her şey genç olacak orada. Bizim hedefimiz cennettir. Onun için fotoğrafı kaldırmak hatıra için bu caiz değil. Alimler bu şartları koydular. O zaman o bir alimden bu alemin ihtilafı şudur sadece. O diyor ki yani çekilse fotoğraf haram diyemeyiz. O bir diyor fotoğraf meknesini bile almak caiz değil. O bir südür mekneye alabilirsin, çekebilirsin ama bunu sınırlı yerlerde kullanırsın. Evet, bundan dolayı bu eskiden bile var. Şimdi bir de önüne ne çıktı mesela? Mesela yeni güncel meselelerden ne oldu? Mesela basın yayın. Eskiden bu yokuydu bu kadar. Basın yayın davette kullanılır mı? Kullanılır. Kullanılmasında icma var mı? Vardır. İcma vardır. Basın yayın. Davette kullanması şarttır, vaciptir alimlerimiz diyor. Şimdi basın yayın a, vaciptir dediler, eyvallah. Bu da bu da değişildi. Basın yayın şu anda e, okunan yayın kimse fazla ilci göstermiyor, ki o da çitaptır diyelim. Ama basın yayın ba, başka bir canlı kolu bücünde her eve girmiş o da nedir? Televizyondur, e, internettir, dergilerdir diyelim, gazetalardır. Burada ihtilaf oldu bir sefer. Bu yayılırken alimlerimiz bir kısmı ısrar etti aynen fetvaler üzerine. Bir kısmı da baktılar hakikaten bu olması olmazdır. Zaten fotoğraf da Allah-u Teala'nın yarattığına benzetmek değil. O zaman dediler basın yayında da zaruret gibi zarurata giriyor cevaz veriyoruz. Nasıl yani? Bir e, hoca e, resimini koyabilirler fetvasının yanına. Bir mahsuru yoktur alimler diyorlar. Çünkü o resimi, insan o resimi görürken o hoca canlanıyor aklında. Yani bir daha ciddi oluyor. Sonra mesela bir e, bu da neye giriyor? Bir hoca çıkıp televizyonda ders verebilir. E, o da fotoğraf. kaydediyor canlı da olsa. O hareketli fotoğraf sayılıyor. Onu da alimler ne diyorlar? Diyorlar ki bu da olabilir. E bu da bu da bir mesele. Ondan sonra ondan sonra ne meseleler çıkıyor ortaya? E, i̇nternette, medyada buları kullanmak caiz mi caiz değil? Buları kullanmak alimlerimiz şu anda şübü icma etmişler cevazine. Yani bütün büyük alemin en en en e, şiddetli hocalarımızdan bizim Şeyh Salih el Fevzan. Büyük alimadır. Bu günde Arabistan'da en ileri gelen alimlerdendir. Hakikaten allame-i cihandır. Büyük alimdir. Bu çok şiddetlidir. Bile hiçbir fotoğraf televizyona bile çıkmazdır. Sadece radyoda fatvalarını veriyor. Son zamanda hocamız da değişildi. O da şimdi televizyona çıkıyor. Program yapıyor. Fetvalarını canlı olarak veriyor. Bu bunda bir mahsur yoktur. Onun için bazı arkadaşlar fotoğraf internette mesela Facebook'ta bizim derslerimizin fotoğrafı çekiliyor. Yen yani bir şeyler oluyor. Buna kızıyorlar. Halbuki kızmamaları lazım. Çünkü mesele böyledir. Biz o fotoğrafları e, alıp kaydetmek için almıyoruz. O fotoğraflar gidiyor. Zaten internetten de zamanla siliniyor gidiyor. Biz onu alıp elboma koymuyoruz. Sadece ha, bir de bu fotoğraflar eğer maksadı aşsa evet dedikleri arkadaşların doğrudur. Yani öksürürken fotoğrafını çeksin. Her hal içeride poz veriyor filan. Bunlar evet bunlar yakışmaz. Ama böyle ders halkalarını çekmek. Yani mesela eee Mesela bir faaliyetin fotoğraflarını yaymak, insanlar bu fotoğrafları görürken o faaliyetin ne kadar ciddi olduğunu anlamaklar. Bu türlü fotoğraflarda arkadaşlar bir mahsur yoktur inşallah. Bu sorunun da cevabı bu kadar ama ileride inşallah bu fotoğrafla ilgili ilmi bir cevap daha veririz delilleriyle inşallah. Allah Teala en iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.